Seyani Kardeşlerim, inşallah bugünden itibaren Şeyhul İslam Ebul Abbas Ahmet ibn Abdil Halim Abdüsselam İbn Teymiye El Harrani diye bilinen Büyük İslam Alemi Şeyhul İslam İbni Teymiye'nin Akidetul Vasıtiye adlı eserini okuyup şerh etmeye çalışacağız. Bu kitapla ve müellifi hakkında gereken bilgiyi size nakletmeden önce sohbetimize başlarken okumuş olduğumuz hutbe Hacı ile ilgili sizlere kısa bilgiler aktaracağım. Hepinizin malum olduğu gibi Nebi Aleyhisselatü Vesselam biraz önce de okumuş olduğumuz bu hutbe-i Hacı'yı sahabeleriyle, sahabesiyle olan toplantılarında Onlara bir şey bildirmek istediğinde onlarla beraber bir aya geldiğinde söze başlamadan önce bir mukaddim ve bir sunuş olarak bu hutbeyi ne yapmaktaydı? Onlara irad edip okumaktaydı. Hatta Müslüman olmayarak Müslüman olmadan önce henüz müşrikken Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a gelen birisi var. Bu kişinin adı damat. Diyor ki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 De aklından bir sorunun varmış seni okumaya geldim seni tedavi etmeye geldim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a böyle diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da onunla henüz kelama söze başlamadan önce bu hutbe-i acı okuyor ona tabi adam donup şaşırıyor yerinde kalıyor bu hutbe-i duyduktan sonra Diyor ki bana bu okuduğun hutbeyi bir daha kur musun? Bir daha tekrarlar mısın? Peygamber Aleyhissalatu vesselam ona yeniden tekrarlıyor. Sonra ver elini sana, "Güven ediyorum, sana iman ediyorum." diyerek bu sahabe bu hutbeyi duyduktan sonra iman ediyor. İşte bu hutbe öyle bir hutbe ki Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın sözüne başladı. Alimlerin kitap yazarken tehlif ettikleri kitaplara mukaddime ön söz olarak yazdığı bir hutbe hacedir. İçinde öncelikle tevhide vurgu yapılmıştır. Yalnızca Allah'tan sakınılması, Allah'a karşı takvalı olunması gerektiği zikredilmekte. Ve yine Allah'ın birliğine şehadet edilmekte. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın onun kulu ve elçisi olduğu ifade edilmekte. Yani Tevhid haçe dediğimiz bu husus ve ilk bölümüne baktığımız zaman tevhide değinmekte, tevhidi ikrar edip tevhidi anlatmakta. Son bölümüne baktığımız zaman bid'atlara değinmekte. Bid'atların ne derece sakıncalı olduğunu ifade etmekte ve her bid'atin ateşli olduğunu bizlere aktarmakta. O yüzden insan elinin başına koyarak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 birbiriniz arasında yapmış olduğunuz konuşmalar olsun, ilmi e, tartışmalar olsun, ilmi sohbetler olsun, onlardan ne alırsınız birbirinizle okursunuz. Bundan sonra kısaca kitabımız ve kitabımızın yazarı olan Şeyhülislam İbn ile ilgili size bilgi vereceğim. Öncelikle bu kitap yani Al-Aqida wasitiye kitabı. Şeyhul İslam İbn-i Teymiye'nin Hicri olarak 698. yılda yani yaklaşık olarak ölümünden 30 yıl önce yazmış olduğu bir risaledir. Yani Şeyhul İslam İbn-i Teymiye 728 yılında vefat ediyor, Ondan yani ölmeden 30 yıl önce yaklaşık olarak 698 Hicri 698 yılında bu risaleyi kaleme alıyor. Peki Şeyhülislam İslam İbni kimdir? Dediğimiz gibi Şeyhul İslam İbni adı Ahmet'tir. Ahmet İbnu Abdülhalim İbni İbn Abdülselam İbni Teymiye Yani biz İbni Teymiye derken onun bizde olan meşhur ismiyle alıyoruz onu. Halbuki Şeyhul İslam İbni adı ne bir? Ahmet'tir. Künyesi nedir? Ebul Abbas. Künyesi Ebul Abbas'tır. Doğum tarihi Hicri 661 yılında doğmuş. 728 yılında da vefat etmiştir. Nereli bir Şeyhülislam Ebu'l-Abbas, Ahmet ibn Abdülhalim, İbni Abdülselam İbn-i Harran. Yani bizim hemşerimiz sayılır. Hele Kürtlerin daha da yakından hemşerimiz sayılır. Hatta bazı Kürtler onun Kürt olduğunu iddia etseler de o nedir? Arap'tır. Babası henüz yedi yaşındayken elinden tutarak ailesiyle birlikte Harran'dan Şam'a hicret etmiş. Şeyhülislam küçük yaştan itibaren dedese de büyük alimlerden birisi, babası da büyük alimlerden bir tanesi. Şam'a yerleşip Şam'da ilim tahsiline henüz genç yaşlardayken başlamıştır. Kur'an'ı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 Gördüğünüz gibi ilmi küçük yaşta öğrenmenin ilmi öğrenmeye küçük yaşta başlamanın ne kadar faydalı olduğunu sizler de fark ediyorsunuz. Bu yüzden sizler belki diyebilirsiniz ki bizler belli bir yaşa gelmişiz. İstenilen düzeyde belki Kur'an-ı Kerim'i tam anlamıyla hepsini ezberleyemeyebiliriz. Veya işte Hadis Buhari'yi diye tümünü ezberleyemeyebiliriz. Bu bizden geçti. Bunun farkına geç vardık deyip bu eksikliği nasıl giderebilirsiniz? Çocuğu, çoluğunuzu, çocuğunuzu, eşinizin, etrafınızdaki akrabanızın, çocuğunu, Kuran'ı ezberlemeye, ilim okumaya, genç yaşta teşvik ederek bu eksikliğini tamamlayabilirsiniz. Bunun yanında, tatilimden yüz çevirmeyeceğiz. İlimden yüz çevirmeyerek yaşımız ne kadar olursa olsun, ilimle beraber yazarak ilimle beraber avsarak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi Allah hakkında hayrı dilediği kişiyi, kişiyi birinde fatih kılar buyruğuna nail olmak için ilmi her daim ne alır talep etmeye devam edelim. O yüzden yani ben siz dersin başında dedim bu akide tulvasteyi ezberleyin. Bazı arkadaşlar belki demiş demiş olabilirler. Ya bu nasıl ezberlenecek 28 sayfa. işte normal şeyle boyuyla 14-15 sayfa İktat. İşte bu ilimdir. Yani gerçekten kim bunu ezberlemeye azmeder, onu anlamaya azmeder, etrafındaki de insanlara öğretmeye azmederse, o bilsin ki Allah kendisi hakkında hayır dilediği kişilerdendir. Dediğimiz gibi, men yuridillahu bi hayran yufaktı din diyor Aleyhisselatü Vesselam. Allah hakkında hayır dilediği kulunu dininde ne kadar? O ki yıkılar. Yani hadis ne diyor? Allah bir kişinin hakkında hayır moral ederse o kişiyi Allah neye yönlendirir? İlim talep etmeye yönlendirir. Bu hadisin mantuku. Söylediği hadisin söylediği bu. Çünkü hadisin mefhumu bundan anlaşılan ters mana ne? Eğer bir insan ilimle iştigal etmiyor, ilimle uğraşmıyor, ilim talebesi olmuyorsa Allah onun hakkında hayır dilememiştir ki o insan bu hayırdan mahrum kalmıştır. Aliler bu hadisi şerh şer ederken buna değiniyorlar. Diyorlar ki bir insan ilme yönelik gerçek davranıyorsa Kur'an-ı Kerim'den ezberlediği sureler çok az ve hala buna rağmen Kur'an-ı Kerim'den sureler ezberlemeye çalışmıyorsa hadis ezberlemiyorsa, ilim okumuyorsa bu insan bilsin ki mahrumlar listesinde. Allah'ın mahrum bıraktığı kimseler listesinde. Ama bir insan kendine baktığı zaman sabah namazını kılıyor, oturuyor, Kur'an okuyor. Kur'an ezberliyor. Hadis ezberliyor. Kitap okuyor, araştırıyor. tevhid-i akideye önem veriyor. Şimdi biliyorsunuz ilmin en şereflisi, en değerlisi nedir? İlhid. Tevhiddir. Tevhid ilmini öğreniyor. Onun delillerini ezberliyor. Şüphelerini yok edecek delilleri ezberliyorsa bilsin ki o mahrumlar listesinde değil, kendisine rahmet edilen merhumlar listesindedir ama yani umurunda değil. Allah'ın isim sıfatları nelerdir? <gülüyor> Allah'a nasıl inanmamız gerekir? Peygamberlere iman nasıl gerçekleşir? Kitaplara iman nasıl olmalı? Şartları nelerdir? Kadere iman nasıl? Yani bunları böyle kulaktan duymuş ama derinlemesine girmemiş, almamış, öğrenmemiş. Allah'ın isim sıfatlarıyla alakalı hiçbir hadis ayet ezberlememiş. ile alakalı delillere bakmamış. Bu insan bilmeli ki Allah'ın kendisini mahrum bıraktığı kişilerdendir. İşte Allah'ın hayır dilediği kişilerden bir tanesi de kim? Bu kitabın müellifi olan ebul Labbas, Şeyh Huluslan İbn-i Teymiye. Vefatının üzerinden dikkat ederseniz 700 küsur yıl geçmesine rağmen Allah onu öyle bir meşhur etmiş, öldükten sonra kitapları hala ne olmuş? Tercüme edilmiş,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 Bizim gibi talep eden o kitapları okuyarak her okuduğumuz kelimeden o gitmekte, oraya gitmekte. Çünkü bir hayra delil olmakta, hayrı yol gösterici olmakta. İşte ilmin, ilim talep edenin Allah'ın kendi o kişi hakkında hayır talep etmesi, hayır dilemesinin bir vecihi, bir yönü de bu. Dünyalık hem de ahirette Allah Teala onu öyle bir makama, öyle bir mertebeye ulaştırıyor ki o mertebe çok yüksek bir mertebe.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 Birçok ayette ve birçok hadiste bizim talep etmenin faziletsizlik edilmiş. O yüzden, yani bizler alimlerin hayatını, siretini okurken, sadece onların hayatını öğrenmek için değil, kendimizde ilme doğru, ilme yönelik ne bulmamız gerekiyor? Hırs bulmamız gerekiyor. Bir aşk şevkle ilme yönelmemiz gerekiyor. İşte Şeyhul İslami bin Teymiye, Küçük yaşta ilme başlamış, kuran ezberlemiş, ilim okumaya başlamış büyük bir ehl sünnet alimi. Kitabı ise elimizin arasında bulunan, iki elimizin arasında bulunan bu kitabı ise, bu kitabı telif etmenin, kaleme almasının bir sebebi var. O günün Irak sınırları içinde bulunan Vasıt adında bir kent var. Vasıt. Kitabın adı da oradan geliyor, Vasıtiyye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 Basra arasında bulunduğu için Vata, bizim Türkçelerinde bilindiği gibi orta. ikisinin ortasında bulunduğu için bu şehre ne deniyor? Vasıb deniyor. Şeyhülislam İbn-i Teymiye'ye kentinden bir alim geliyor. Diyor ki, ey Şeyhülislam ehl-i sünnet vel cemaatin itikadını, akidesini, tevhidini açıklayan bir risale, bir kitap kaleme alır mısın benim için? Ki ben gittiğim zaman, kentime, şehrime, ülkeme döndüğüm zaman muhaliflere bunu alayım, Göstereyim, açıklayayım, okuyayım, öğreteyim. İlk başta Şeyhul İslam İbn-i kendisinden istenilen bu isteği, bu talebi kabul etmiyor. Diyor ki Selef'in kitaplarına dön. Ahmet İbn-i Hanbel'in, İmam Bukhari'nin ve diğer birçok ilim ehlinin yazmış olduğu akide kitaplarına dön orada akılayı bul. Ancak bu kişinin çok ısrar etmesi, ısrarını sürdürmesi Şeyhülislam İbn Teymiyye'yi caydırıyor ve bu elimiz altında bulunan risaleyi, bu mübarek risaleyi Şeyhülislam İbn Teymiyye hicri 698 yılında kaleme alıyor. Denildiğine göre Şeyhülislam İbn Teymiyye bu risaleyi ikindi namazından sonra yapmaya başlıyor. Akşam namazında da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 benzeri gelmemiştir. Ve o kendisi gibisini de görmemiştir. Yani kendisi gibisi yok dünyada. Hatta İbn-i Dakik'il İd diye büyük bir alim Şeyhülislam'la karşılaşınca diyor ki Allah'ın bu asırda böyle bir insanı göndereceğini tahmin etmiyordum diyor. Diğer öğrencilerine bakıyorsunuz Namzehebi gibi İzmir Kayyem gibi onu anlatırken diyor ki ayetleri dilediği ayeti dilediği zaman iki alnının iki kaşının arasından çıkartıp yani aklının arasından çıkartıp kullanabiliyor. İşte bu Risale'yi de ikinci namazından sonra kendisinden kalep etmen istek üzerine kaleme almaya başlıyor. akşam namazına vardığında bu Risale'yi bitirmiş oluyor. Belki de biz bu Risale'yi dört ayda beş ayda belki de bir senede ne yapacağız? şerhini tamamlayacağız. Düşünün. Yani bunu alimlerde Sen bakıyorsunuz, 7 ay, 8 ay sürenler dahil, süre zarfında bu kitabı açıklayan alimler var. Niye? Çünkü Şeyhul İslam'ın teymiye bu kitabı öyle bir şekilde yazmış ki bütün delilleri toplamış. Sizler gibi ilim talebelerinin bunları anlamak için bunun altında etken kaide ve usulü şerh etmek, açıklamak için bırakın günlere, haftalara, aylara ihtiyacımız olacak. Kitaba giriş yapmadan önce tevhidle alakalı kısa bir sunuş yapmak istiyorum. Bu sunuşu, bu mukaddemeyi öğrendikten sonra kitabımıza tekrar geri döneceğim. Biliyorsunuz Yüce Rabbimiz insanları ve cinleri bir gaye, bir amaç için Yünlere getirmiştir, yaratmıştır. Hic <gülüyor> <Yüce> Allah, mütekim <gülüyor> şöyle buyurmaktadır <gülüyor> Ama halak tul jinn ama halak tul jinn, ama halak tul jinn wal-insa illa liyabudun. Ben, insan ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. İznaps bana ibadet etsinler kelimesini tefsir ederken şöyle açıklıyor. Ancak beni birlemeleri için yarattım. Bizler bu ayet ve tefsirinden anlıyoruz ki insanın, insanın öcinlerin dünyaya gönderilmiş gaya amacı nedir arkadaşlar? Tevhidi gerçekleştirmek. Allah'ın kendilerinden, kullarından istediği o tevhidini ne yapmak? Gerçekleştirmek. Onun dışında yemek, içmek, yatmak, evlenmek bunlar hayatın yetmeği gerektirdiği unsurları. Ama asıl amaç bunlar değil. Gaye, hedef bu değil. Asıl amaç insanların Allah'ın kendilerinden istediği o tevhidi ne, yapmak, ne yapmaları gerçekleştirmeleri. Peki bu nedir tevhid arkadaşlar? Bizler inşallah bu derslerimiz boyunca, vası tiye boyunca bu tevhidi açıklayacağız. Bunu öğrenmeye çalışacağız. Nedir tevhid? Tevhid kelime itibariyle Arapça olup vahhade yuvahhidu tevhid olarak mazi ve muzari ilerden oluşup mahtar bir kelimedir. Yani tevhid mastardır Nedir manası tevhidin? Birlemek. Kelime ve sözlük manası birlemek. Bir şeyi birlemek. Mesela şöyle ver Araplar safınızı bir yapın. Farklı farklı saflar yapmayın dedikleri zaman. Vahidu <gülüyor> fakum. Saflarınızı bir yapın. Birleyin. Tek olun. Birden fazla sıra olmayın. Direkt seyde işte zaman bunu söylerler. Yani tevhidin sözlük manası nedir arkadaşlar? Birlemek. Peki tevhidin ıstılahi terim olarak manası nedir?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 İsim ve sıfatlarını da birlemek. Yani yüce Allah, Celle cenanı, bu üç tevhidini yapmakta, hak etmekte, ilah olduğunu kabul ettiğimiz için, Allahu Teala'yı birlemeyi kabul ettiğimiz için, onu birlememiz gerektiğinden dolayı, bu diye o gayeyle gönderildiğimiz için yüce Allah, bu üç tevhidde ne yapılması gerekir? Birlenmesi gerek. Peki niye bu üç, üç, üç kısma bunu? Bunun bir dördüncü kısmı veya beşinci veya altıncı kısmı yok mu? Yahut bunun üç kısma, üç kısım olduğunu nereden biliyoruz? Neye dayanarak söylüyoruz? Bunun delili nedir? diye sorduğumuzda, daha önceki derslerden de bildiğiniz gibi nedir bunun delili arkadaşlar? Tarama, gözden geçirme, araştırma. Bunun adı Arapça ne? İstikra. Yani ünim ehli Kur'an ve hadislerde gelen, sahabelerin sözlerinde gelen, tüm delillere baktığında Yüce Rabbimizin birlenmesi gereken noktaların yani tevhidin üç'e ayrıldığını görüyorlar. Yoksa Kur'an-ı Kerim'de tevhid 3'e ayrılır veya sünnette bakın tevhid 3'e ayrılır veyahut da sahabelerin sözlerinde bakın tevhid 3'e ayrılır diye bir delil bir söz yok. Bunun en güzel örneğini ilim ehli açıklarken Arap dilinden ve edebiyatından veriyorlar. Diyorlar ki, Arap dilini oluşturan asıl nesne nedir arkadaşlar? Bunu Arapça ders okuyanlar açıklamıştık biz. Arapça'da şeyden tek şeyden oluşur. Önce nedir o? Kelime dedik. Arapçanın temel ögesi nedir? Kelime'dir. Kelime Arapça'da kaça ayrılır? Üçe ayrılır. Nedir o? İsim. İsim bil, ne? Ve Harf. Evet. İsim, fiil ve harf. Alatça bilenler bunu daha iyi anlat tabii. İsim, fiil ve harf. Bir dördüncüsü var mı bunun arkadaşlar? Yok. Niye yok? Yok olduğunu da anlıyoruz? İstiklal. Zaten yok yani. Alatçılar bir kitap diyelim. Bu kitap nedir arkadaşlar? Nedir? Kitap isim midir, fiil midir? Harf nedir? Esaf nedir? İsim. Gidiyorum. Nedir? Fildir. Fiil nasıl? Harptir. İstediğiniz kelimeyi alın aklınıza getirin. Bu üç, bu üç sınıftan, bu üç türden biteri çıkmaz. Bir dördüncüsü yok. Bunu nasıl anlıyoruz? İstiklal ile. Bütün Arapçayı aradığınız zaman bakıyorsun, istediğin kelimeyi getir koy. Ya isimdir o nesneye ad olmuştur. Ya bir eylem ifade eder ya da bir edaptır. Bunun bir dördüncüsü yok. Mesela Tolga'ya sorsan. Perde. Nedir perde Tolga? Perde. İsimdir. <gülüyor> Uyuyor. Seyildir. Hel. Yani mı, mi. Hel. Harf. Harftir. Yani dikkat edin. istediğiniz kelimeyi aklınıza getirin. Bir dördüncüsü yok. İşte tevhide geri dönersek Allah'ı hak ettiği konularda birlemek dediğimiz tevhidi dönersek Allah'ı hangi konularda birlememiz gerekiyor? Allah'ın birlenmesi gereken, Allah'ın kendisinin birlemesini hak ettiği tevhid konuları, bölümleri, kısımları hangisinde diye sorduğumuzda bunun kaç ayrıldığını söylüyoruz arkadaşlar? üç ayrıldığını söylüyoruz. Birincisi ne dedik? Rububiyet. Tevhid er-rububiyye. Rububiyet tevhidi. Peki rububiyet tevhidi nedir arkadaşlar? di ki biz tevhit nedir Allahı birlemek. Rububiyette birlemek nedir? Yani Allahu Teala'yı kendi fiillerinde ne yapmak birlemek? Bizler ne yapacağız Allahu Teala'yı kendi fiillerinde birleyeceğiz. Nedir Allahu Teala'nın fiilleri? Yaratmak. Yaratma. Yani demek Allahu Teala yaratma eyleminde, yaratma fiilinde tektir. Ona bir ortak. Yoktur. Başka neyle birleyeceğiz onu arkadaşlar? Mülk, sahip olma. Bu, kev, bu kevnin, bu alemin tüm mahlukatın neyi olma? Maliki olma, sahibi olması konusunda onu ne yapıyoruz? Birliyoruz. Tevhid. dilemek dedik. Yani Allah Teala'yı yaratma, yaratmada maliki olmada. Yani biz mahlukatın sahibi olmadı. Maliki olmada biliyoruz. Başka ne de biliyoruz arkadaşlar? <gülüyor> Et tedbir. Öyle <Ne> tedbir. <gülüyor> yönetme. İdare etme. <gülüyor> Yerizünü, mahlukatı yönetme. Gece gündüzlük kovalıyor, gündüz geceyi kovalıyor. Güneş çıkıyor, ay çıkıyor. burada da yağmur yağıyor. Bunların hepsi kim? Kime ait? Allah'a. Tek başına mı ait. Allah bunları yapmadan bir mi? Onda bir ortağı var mı? Yok. O zaman ne diyoruz? Evet. Rububiyet tevhidi. Allah-u Teala'yı kendi fiillerinde ne yapmak? Dirlenme. İşte tevhidin ilk kısmı bu kısım. Rububiyet tevhidi dediğimiz bu kısım. Dediğimiz gibi tevhid ayrı ayrılıyor dedik. Rububiyet tevhidi, uluhiyet tevhidi yani Allah-u Rab oluşunda ki açıkladık sihirlerinde dilemek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 o kişinin mümin olması için Müslüman olması için vahhit olması için yeterli değil. midir? Yoksa değil midir? Değildir. Değildir. Bunun bu, bu kısım tevhidin yani tevhidin bu kısmı olan rububiyet tevhidinin kişiyi Müslüman yapmada yeterli olmadığını kişiden bu tevhidi gerçekleştirmesini istenmediğini tek olarak nereden anlıyoruz? Kur'an-ı Kerim'den anlıyoruz. Hadislerden anlıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala buyuruyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyoruz onlara sor. Şayet sorarsan. böyle in seeltehum men halakas semavati vel arda ve sahkara vel kamar Şayet onlara soracak olursan şayet onlara gidip sorarsan kim onlar arkadaşlar? Müşrikler. <gülüyor> Mekkeli müşrikler. Men halakas semavati vel arda yeri ve o kim yarattı diye onlara sorsan ve ayı güneşi ve ayı sizin hizmetinize kim sundu diye sorarsan, onlar ne der arkadaşlar le yekulunallah yani onlar Allah'ı rububiyet tevhidinde ne yaparlar birlerler tevhidin ilk kısmı olan rububiyet konusunda bir problemleri var mı bunların yok sonra Allah Teala diyor ki o halde nasıl oluyor da bu hakikatlerden sonra Allah'a ibadet etmekten döndürülüyor, yüz sevirtiliyorlar. Bizler o zaman anlıyoruz ki Mekkeli müşrikler tevhidin ilk kısmı olan rububiyet tevhidini gerçekleştirmiş bir topluluk. Bunda tevhidin bu kısmında yani Allahu Teala'yı kendi fiillerinde birleme konusunda bir problemleri var mı arkadaşları yok. Bu insanları yok. Hatta alimler diyor ki şeytanın dahi bu konuda bir sıkıntısı yok. Şeytan dahi Allah'ı kendi fiillerinde birliyor. Tevhidin bu kısmını, bu nev'ini, bu çeşidini yerine getiriyor. Nereden anlıyoruz arkadaşlar? Ne diyor? Adem aleyhisselama secde etmesinin olunduğunda, kendisini Allah'a da secde etmesini istediğinde ne diyor şeytan? Halakteni Kalak tanımınlarım, ve kalak onu çamurdan yarattın, beni ateşten yarattın. Yani şeytan yaratıcı olarak kimi kabul ediyor? Allahı ve biliyor onu. Ama şeytan tevhidin bu kısmını gerçekleştirmesine rağmen, Mekkeli müslümanlar tevhidin bu kısmını, rulubet kısmını gerçekleştirmelerine rağmen bakıyoruz ki hiçbiri Müslümanlar ve müminler olarak kabul edilmiyor. <gülüyor> e Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onları kardeş görmediği gibi kanlarını helal, ırzlarını helal, mallarını helal görüyor. Onlara karşı kılıç kaldırıyor. Onlara karşı savaş ilan ediyor. Demek ki allah Teala'nın ben insanları ve cinleri ancak beni birlemeleri için İbn-i göre yanattım sözünden gayenin, insanın ve cinlerin yaratılış gayesinin bu dünyada Rububiyet tevhidini gerçekleştirmesi istendiğini istendiğinin anlaşıldığını ne yapıyoruz, görmüyoruz. Burada bir kez Allah Teala kullardan hangi tevhidin gerçekleştirmelerini istiyor arkadaşlar? Biraz sonra açıklayacağımız, açıklayacak, açıklayacağımız olan Ulûhiyet tevhididir. Peki Ulûhiyet tevhidi nedir arkadaşlar? Bunu da çok okudunuz aslında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 Onun tarifi Allahu Teala'yı kulların ne yapması kendi fiillerinde yani kullar kendi yaptıkları fiillerde Allahu Teala'yı ne yapacaklar birleyecekler. Birleşecek. Rububet tevidi neydi? Allahı Allah'a ait olan fiillerden yapmak birlemek. Birleşecek. Uluhiyet ise kulların Allah'a karşı yaptıkları Allah için yaptıkları Birleşecek. kendi fiillerinde kullara ait olan kendi fiillerinde ne yapmaları birlemek. Yani ibadeti yalnızca kime kılmaları? Allah'a Allah has kılmaları. Peki ibadet nedir arkadaşlar? Biz kulların Allah'a için Allah için yapmış oldukları fiillere ne diyoruz? İbadet, i̇badet diyoruz. Nedir ibadetin tanımı? Bunu da daha önceki derslerde sürekli Allah'ın Sevip razı olduğu. Allah'ın verdiği bir, bir tarife göre Allah'ın sevip evet, razı olduğu tüm vea kitabında var Kafalı ve açık, gizli ve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 kapsıyor. E biz buna ne diyoruz? İbadet diyoruz. İşte unuhiyet tevhidine kulların bu bahsedilen ibadetlerde ibadetlerinde Allah'a dirilemeleri. Ne demek Allah'a dirilemeleri? Bunları yalnızca ve yalnızca Allah'a aşkılmaları, Allah için yapmaları. Dedik ki ya, asıl sorun burada diye. Yani yeryüzündeki tarih boyunca peygamberlere baktığımız zaman kavimleriyle olan savaşın Savaşların çıkma sebebinin altında yatan asıl unsur nedir? Uluhiyet tepididir. Bunu nereden anlıyoruz? En başta anladığımız nokta nedir arkadaşlar? La ilahe illallah. Tahtaya yazarsak bu kelime-i La ilahe illallah. Bizler biliyoruz ki Allah Teala hiçbir peygamber göndermemiş olsun ki mutlaka onlara meyva ediyor. Benden başka Benden başka ilah yoktur. O halde bana kulluk edin. Bakın ola biliyor ki E me arsalna min qablika min rasule illa nuhi ileyhi en a'budu'llah illa nuhi اَنَّهُ la ilahe illa اَنَا فَعْبُدُونَ Bizler senden önce ey Muhammed senden önce bir peygamber göndermiş olmayalım ki mutlaka ona benden başka ilah yoktur ve ancak bana ibadet edin diye emretmelerini vahyetmiş olmayalım. Yani allah Teala peygamber aleyhissalatü vesselam'dan gö önce göndermiş olduğu peygamberlere neyi vahyetmiş?